Mülk Allah'ımdır. Üç. Mülk Allah'ımdır. Sende emaneten duruyor. Şimdi bu gözlükler benim para verdim aldım ama bunlar benim değil. Bulmadım, yapmadım, satın almadım. Allah vermiş. Ben de emaneten duruyor. Bir gün alacak. Ne olacak? Nasıl alacak? Hayata gözlerini kapadı diyor. Tak. Gitti. O zaman Allah bu gözleri benden alıyor. Bu müşüdü da alıyor.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 sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip, devamlılaştırın, bakileştirin, senin için muhafaza edecek. Senin için muhafaza edecek. Nasıl muhafaza edecek? İşte namazımız Allah'ın yolunda gidersek, bu hayat, bu ceset, bu varlık muhafaza edilmiş oluyor. Yoksa helak olur. Mesela karşıda, şu yolun karşısına geçeceğiz. Sağa sola bakıyorsun geçerken. Niçin bakıyorsun? Araba çarpmasın, ya. Araba çarpmasın diye, bakarken şeytan çarpmasın diye de bakacağız. Şeytanın çarpması arabanın çarpması gibi değil. Ya. Geliyor bir tane bayan görüyorsun. Tövbe. Bak ya birazcık bak, yok bakmayacağım. Bak, bak, bak. <gülüyor> bakmayacağım, ya. bak bakmadın mı? Kendini kurtarmış, araba çarpmış olmuyor sana. Şeytan çarpmış olmuyor. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip... Gel sen buraya. Gel. O gidiyor sen buraya gel. Gel gözüm dur. Şöpürler biraz sakattır ha. <Gülüyor> <gülüyor> gözüm önünde Ama sen sendir ben bize <gülüyor> Şey anlatıyorlar bu zaman... ...bir otobüs tutmuşlar şeyden... ...neydi o ya... bu ...uşaktan... ...şeye gidiyorlar... Isparta'da mevlüt var... ...cemaat bir otobüs tutmuş... ...tabii kardeşler namaz kılıyordu... ...şoför kılmıyormuş... <gülüyor> ...Allah bilanım kılan. ...şimdi... ...Tahir Mutlu abi vardı üstadın hizmetkarı... ...mübarek veriyor ya... ...sabah namaza kalkmış herkes... ...kalktı mı herkes demiş namaza... ...namaza duracağız... Abi demiş, ki işte, şoför kalkmadı. Kaldırın o kerra tayta. <gülüyor> de şoför anlatıyor sonra gelmiş ben de geldim. Ulan demiş adam bir günle dört gün patladı. Kaldırın o kerra tayta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii şoför kalkıyor normal falan. Tabii tayır abi birinci rakata Yasin, ikinci rakata Tebareke. Yahu demiş adam kılmadığın namazları da kıldı. <gülüyor> adam demiş bir gitti secdeye gidesi yok demiş. <gülüyor> ya, ama o kılar. Evet. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip, ibka demek bakileştirmek, evet ilişkileştirmek. edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa. ...meccanen zahir, ot zahir olur gider. Mesela bugün bir mi pazar günü. Allah bize bugünü verdi. Bugün şuraya git, buraya git, şurada şu parka git... ...şu efendim bilmem kübreye git, oraya git. Namaz kılmadın mı o günün seni ne oluyor? Boşa gitmiş oluyor. Ama beş vakit namazını kılar. Allah'ın dediklerini yaparsan o parktaki gezmelerin de geçiyorum. geçiyor. Onlar da ibadet oluyor. İşte onun için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 Bunun için Allah için yaptıklarımız çok mühim kardeşler. Mülk Allah'ındır, sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip senin için muhafaza edecek. Sen de kalırsa meccanın zail olur gider.